Kalp Allah'a teslim olursa. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden biri cafer Huldi Hazretleridir. Bu zatın müritlerinden biri bir defasında yanına gelmiş, yanında epeyce kalmış. Derken akşam olmuş, mürit müsaade alıp evine gitmek istemiş, izin istemiş. cafer Huldi Hazretleri de izin vermek istememiş. Müridi ise ısrar etmiş. Daha sonradan bu müridin anlattığına göre meğer o akşam evde ziyafet varmış. Etler, tavuklar pişirilmiş, o da evine gidecekmiş. Çömleklerde, fırında pişirilmiş etler. Ancak Cafer-i Huldi hazretlerinin kalbine malum olmuş ki bu müridi biraz daha yanında kalsa ve sohbet etseler daha iyi olacak. Malum o dönem mürşidi kamilleri müritlerini daha ziyade riyazet, zühle terbiye ediyorlardı. İşte mübarek cafer Huldi hazretleri onun için ''Bu gece gitme, kal'' diyor. Ancak müredi çok ısrar ediyor. Nihayet izin alıyor ve evine gidiyor. Tabii ki evde bütün hazırlıklar yapılmış. Servisler yapılırken hizmetçi etlerle içeri gireceği sırada çömlek elinden düşüyor. Kızarmış etler sağa sola dağılıyor. Derken evin köpeği yere düşen büyük parçayı da alıp gidiyor. Ve bütün hevesleri yarım kalıyor. Sonunda mürit düşünüyor. Hiç olmazsa dergaha gideyim de mürşidim zaten gönül rızasıyla izin vermemişti. Onun gönlünü alayım diyor. Cafer-i Huldi hazretleri dergaha varıyor. Müridi hiçbir şey söylemeden konuşurlarken bir ara şöyle diyor. İnsan Allah'a dost olan bir kalbe hürmet etmezse Allah Teala tavuğu bile köpeğe yedirir. Kardeşler bütün bunlar eskiden olurmuş demeyin. Bir defasında benim de başıma geldi. Ben bu yola ilk girdiğim zamanlardı. Yeni tevbe etmiştim. Annem ve kayınvalidem o zamanlar hayattaydı. Çocukları da aldık doğru hoca menzile gittik. O zamanlar Gals-ı Bilvanesi Hazretleri henüz menzile yerleşmemişti. O sırada Kozluk'ta Gadir denilen köyde ikamet ediyordu. Seyda Hazretleri de menzildeydi ve henüz ameline devam ediyordu. İrşada başlamamıştı. Seyda Hazretleri değirmende hizmet ediyordu. Değirmenin motorunu söküyor, takıyordu. Henüz gençti o vakit. Aslan gibiydi mübarek. Onun hakkında Gavs-ı Hazretleri, ''Muhammed Raşit, bizim mühendisimizdir.'' derdi. Derken menzilden ayrılmak üzereyken müsaade istemek için yanına vardım. Seyda Hazretleri, ''Doktor, gidiyor musun?'' diye sordu. Biz de ''Kurban, gidiyoruz.'' dedim. ''Gitmesen olmaz mı?'' dedi. ''Biraz daha kal.'' Kurban, ''Annemler ısrar ediyor. Gidelim diyorlar.'' dedim. Ben de haber gönderdim annemlere. Annemler dedi ki, ''Büyüklerimize yük oluyoruz. Minnet altında kalıyoruz. Onlar bizim için zahmete giriyorlar.'' dedi. Ben de geldim, Seyda Hazretlerine durumu anlatayım istedim. Ama kendisini görmek nasip olmadı. Neyse, yola çıktık. Hava da biraz kapalıydı. Akşamdan biraz yağış almıştı. Yerlerde su birikintileri vardı o gün. Allah sizi inandırsın, küçük göletlerden geçerken aracımız takıldı kaldı. Su ise insanın ayağını geçmeyecek kadardı. Aracımızı suyun içinden çıkartmak için saatlerce uğraştık. Küçük bir kaya parçası üzerine arabanın arka diferansiyeli takılıp kalmıştı. Vagon gibi iki tekerde boşta kaldı. Araba çalışıyor ancak gitmiyordu. Tekerlekler havada dönüp duruyordu. Araçtan indik, yapabileceğimiz bir şey de yoktu. Derken oradaki köylülerden 2-3 kişi geldi, bize yardım ettiler. Vakitte akşam olmuştu. Yine de aracımızı çıkartamadık. Ardından köye haber gönderdik, oradan hayvan göndermişlerdi. Annemler hayvana bindiler, arabayı orada bıraktık. O gece köyde misafir kaldık. Ertesi gün birkaç kişiyle geldik, manivele gibi bir şey yaptık. Sanki dün o kadar uğraşan biz değildik. Araba takılıp kaldığı yerden kolayca çıkıverdi. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Kardeşler, işte kalp Allah'a teslim olursa her iş o kalbe teslim oluyor. Biz söz dinlemedik ama zarar gördük. Bir gece daha kalsaydık menzilde ne olurdu? Ama insan bunu o an idrak edemiyor. İşte mübarekler onun için teslimiyet üzerinde çok duruyorlar. Kalbin ıslah edilmesini de bu yüzden istiyorlar. Kalp teslim olursa yaptığı her ibadetten fayda görür. Onun için büyüklerimiz bu hususta en iyi ilacın zikir olduğunu söylüyorlar. Çünkü Allah zikri kalbi temizler. İçini kötü duygulardan arındırır. Zikrin nuru kalbi yakar. Orada kötü bir şey bırakmaz. İmam Gazali Hazretlerinin dediği gibi diğer ibadetler yorucu olduğu halde Allah'ı zikretmek çok daha kolaydır. Neden zikir daha faydalı oluyor dersen bilmiş ol ki Devamlı ve kalp huzuruyla yapılan zikir insana fayda verir. Teslimiyet artırır. Gafletle çekildiği zamansa kalbe nur girmez. O zaman kalp teslim olmakta zorlanır.